Merhabalar, ben Kerem Doğan. Ben Didem Gürzap. Açık Radyo 94.9'dayız efendim. Kamusla Güreş adlı programımız başlamıştır. Bir pazartesi sabahı insanlara sarı renkle... Merhaba diyerek başlayalım. Evet, ee, üçüncü programımız evet, Sarı'yla Sarı ilgili. Evet, şey oldu. Neler yaptık öncesinde? Öncesinde birinci programımızın da destekçisi olan Aytül kele teşekkür ediyoruz. Evet, sağ olsunlar, var olsunlar. Ee, Twitter e, ve Instagram e, adreslerimiz ki programımızla aynı adlı evet. e, takip edebilirsiniz. Twitter'da zaman zaman e, görseller, küçük özetlere yer veriyoruz. Evet, ee, hali, aynı zamanda zengin olduğunu da söyleyebiliriz Evet bir şekilde. Evet Iğla. Ee, Kambus'ta Gures e, gmail adresimizden de bize ulaşabilirsiniz. Ee, sarının şimdiye kadar e, anlamla ilgili sembollerle e, çok boyutlu anlamlar ile evet, ilgili, değil mi? Evet. Bir takım e, bilgilerini verdik, bazı mitolojiyle ilgili hikayelerde paylaştık. Biraz devam edeceğiz onlara. Şimdi efendim, e, anlamlarla ilgili birkaç ekleme yapmak istiyorum. E, internet taramamızda da e, bir şeyler çıktı çünkü. Hı. E, Yalçın Ceylanoğlu'nun sarı ile ilgili güzel bir yazısı var internette. E, orada İngilizce yellow sözcüğünün ee, ...eski Almanca'daki... ...Gelvoz... E, ...diye bir sözcükten e, geldiğini, e, ...daha doğrusu... ...Gelvoz'dan e, geliyor... ...evet... Ee, ...bu sözcük hem... ...geol ve w ile yazılıyor... ...ya da geol diye kullanılıyor... Hı hı. Ee, ...bu sözcük de... E, ...eski İngilizcedeki bir şiirde... ...ilk defa e, geçiyor... Ee, ...porsuk ağacından... ...yapılmış bir kalkandan bahsedilirken... ...kullanılıyor... ...porsuk ağacı da malum... E, ...sanki herkes porsuk ağacı... Herkes, ...herkes porsuk ağacı... <gülüyor> ...gördüyse... Ee, ...sarıya çalan bir rengi var kerestesinin... Ee, daha sonra işte dediğim gibi bu Almanca'daki gelvoz burada geolv olup sonra da yellov olarak hmm, değişiyor. Dönüşmüş, Böyle bir evet. bilgi var. Hı hı. E, Keza e, gene internette e, aynı kaynakta İngilizce bazı deyimlerden bahsedilmiş. Bunları da ilgi çekici buldum. E, yellov belit diyebilir. E, ifadesi ödlek karşılığında kullanılıyor ki bizde de böyle korkunca hemen bir sararıp solmayla hmm. e, bağdaştırılabilir. Hemen anlıyoruz niye. Kork niye sarardı son sonunda. Evet, evet ödlek dendiğini. Hmm. E, Yellow Jack karantina bayrağına verilen isim. Hmm. Karantina olan bir bölgede özellikle teknelerde sarı bayrak çekiliyor. Hmm. E, ona Yellow Jack deniyormuş. E, şu ilginç Yellow Dog Contract. ...diye bir ifade var. Bir kimsenin sendikaya katılma hakkından... ...feragat ettiğini gösterir belgeymiş. Yellow Dog Contract... ...yani Hı -hı. sarı köpek kontratı gibi. Bu da hemen sarı sendikayı da bir... ...hatırlattı bana aslında. Hı -hı. Ee, Yellow Journalism... E, ...diye bir ifade var. Ondan aslında... E, Bahsetmiştik ilk programlarda şimdi tam e, anlamına açalım biraz e, çünkü bir Oscar Wilde e, alıntısıyla da bağdaştıracağız satış amacıyla böyle e, sansasyonel e, abartılı haberler yazan gazetelere e, deniyor sarı gazete hmm. olarak da geçiyor. Wilde'da e, malumunuz zamanında kendisiyle çok uğraşmış bazı gazeteciler ve kişiler zaten sonra da hani mahkeme yoluyla hapse bile düştü. E, şöyle demiş, sarı basına dayanabiliyorsanız sarılık hastalığından korkmamalısınız hmm. <gülüyor> demiş. Böyle anlamsal e, birkaç şeyi paylaşmak istedim. Bütünüyle uzaklaşmadan sözlüklerden. İyi yaptın canım benim. Senin yarım kalan... ...kaynağım evet, vardı. semboller sözlüğü Larus... E, ...yarım kaldı. Orada evveliyatında işte... ...klasik Yunan mitolojisinden... ...hani örnekler verdik. E, biraz Hristiyan hmm. ikonografisinde... ...sarının yerine bakalım. Hmm. E, Hristiyan ikonografisinde... Adem esmerken... ...daha çok... ...baştan çıkarma ve günah... ...sembolü olan Havva ise... ...çoğunlukla sarışın olarak... ...geçiyor... Hmm. E, bu bir gönderme aynı zamanda fark ettiysen. Hı hı. E, Aziz Kiprinus için saçları sarıya boyamak kutsal şeyleri yok saymaya cesaret etmektir gibi bir söylemi var Aziz Kiprinus. Un. Kutsal e, şeyleri yok saymak. Evet. E, ama an, ne de ama kolay e, böyle. Bir dönemle birlikte bile. özellikle 14. yüzyılla birlikte sarıya olan bakış açısı biraz değişiyor hı. Hristiyanlık'ta. Çünkü Bakire Meryem işte bu 14. yüzyılla birlikte sarıçın olarak temsil edilmeye başlanıyor. Doğru, kumral. Evet sarıçın. işte şehvet renginden daha faydalı işte kutsal değerler uğruna vazgeçmişlik, yumuşaklığın ve saflığın hani sembolü haline dönüşüyor bununla birlikte. Bu da altı çizilesi bir nokta olarak söyleyeyim. Ee, semboller sözünde bunlar var. Hatta resimlerde falan dediğin gibi hani Bakire Meryem'in azizlerin işte İsa'nın e, altın sarısı haliyle çevrelenmiş olması, sarışın olmaları e, anlam Kaymasına vesile olmuş diyebiliriz. Hatta ben tam e, burada e, Eko'nun güzelliğin tarihinden sonra bahsedecektik ama senin söylediklerinle çok örtüştü Keremcim. E, bu özellikle güzel, çirkin sözcükleri, tezatları işlediğimiz dönemde çok e, yararlandığımız bir kaynaktı güzelliğin tarihi Doğan Kitap'tan basılmış. Biraz çevirisinde sorunlar ...gördüğümüz bir kitap evet. olmuştu değil mi? Sende de çirkinliğin tarihi vardı... Hı -hı. ...diye eleştirimizi de yapalım arada... ...şimdi orada da Kutsal Ruh ve İsa'nın... E, ...safir renkli bir adam imgesi olarak... ...görülmesinden bahsediyor Eko... Hı -hı. E, ...sonra Sevilla'lı Aziz İzodoros... E, ...sarı ve kızıl saç rengi için... ...en zarif saç rengidir demiş... ...ve... Öte yandan olumsuz anlamlardan da bahsetmiş Eko, yani korkaklığın rengi demiş, demin sözlükten bahsettiğimiz gibi. E, Paryaların e, toplumun dışına e, çıkmış olanların, toplumdan dışlanmış olanların rengi olarak da ta, e, tanımlanıyor zaman zaman tarih içinde. E, i̇lginç bir bilgi, deliler, Müslümanlar ve Yahudilerle de bağdaştırılıyor. Gene zaman zaman. Hep hı hı. Eko'nun güzelliğin tarihinden alınan bilgiler bunlar. Evet, Yahudilikle ilgili bahsetmişti. Gerçi hani Nazi döneminde de... Ha, sarı yıldız, değil evet, mi? Bu kamplarda Yahudileri işte... Kolluklar. Evet, kolluklarındaki o yıldız Doğru. sarı renkte oluyor. Evet, o dışlanmayla da hı. paralel. Ama öte yandan altın sarısı olduğu anda bir yüceltme başlıyor. Tabii. Zaten. Altın tabii hani metallerin artık hani... En üst <gülüyor> metal olarak <gülüyor> en pahalı. Yani öyle adlandırılıyor. Öyle de gerçekten pahalı bir yandan. Kabul ediliyor doğru. E, keza geçmişteki e, özellikle Bizans dönemi mozaiklerinde bazı ikonalarda altın sarısı çok kullanılıyor. Evet. Keza uzak doğu dinlerinde ve tapınaklarında da direkt altından yapılmış budalar, hı -hı. E, altının çok kullanıldığı bir takım dini figürler hayli yaygın. Evet doğru evet, diyorsunuz. Değil mi? Hı hı. Evet, ee, senin semboller bitti mi? Hı -hı. Bitti. bitti. İnternette bir takım hani Var simgelerle ilgili bilgiler olacak. Var. E, şimdi e, bir blokta e, sarıyla ilgili bir takım bilgilere rastladım. E, diğerleriyle hep örtüşüyor. E, özellikle Kerem ilk programlarımızda çeşitli kültürlerin e, nasıl baktığıyla ilgili e, bazı bilgiler vermişti. E, bazıları belki tekrar olabilir ama bir kısmı da yeni. E, mesela Fransa'da e, kıskan Kıskançlık, ihanet, zayıflık e, anlamında e, karşımıza çıkıyor simge olarak. E, aynı şekilde e, Alman kültüründe de kıskançlığın hmm. simgesi olarak sarı çıkıyor karşımıza. Ee, sonra e, Amerika'da e, yüksek rütbeye sahip insanlara ayrılmış yerler hep sarıyla e, işaretleniyor. Bambaşka hmm. bir şey burada. <gülüyor> ee, aslında yüksek gören Japon kültürü gibi kültürler var hep bahsedeceğiz. Bu sarı genelde altınla ilgili. Ee, hmm. yüceltmeyle paralel görülebilir. Sen Mısır kültüründen bahsetmiştin. Matemle ilgili bir bağlantısı var Mısır kültüründe. Hmm. Ee, mumyaların ve mezar duvarlarının boyanmasında kullanılan, ağırlıkla kullanılan bir renk denmiş e, sarı için. Japonya'da 1300'lerde e, ki kraliyet savaşlarından bu yana e, ki bu kraliyet savaşlarındaki savaşçılar da kıyafetlerinde sarı patı kullanıyorlarmış kıyafetin hmm. üstünde. Cesaret manasına geliyor, olumlandı birden. Zenginlik ve nezaket anlamına geliyor. E, Tayland'da da şans manasına geliyor. E, hatta e, haftanın renkleri günlerine de çeşitli renkler e, verilmiş. E, pazartesi sarı. Efendim bugün <gülüyor> sarı. sarı. Bu ilginçmiş. Şey. E, daha da var aslında. Devam etsem mi? Et canım benim. Edeyim mi? E, Çin kültüründe ki sen çok bahsetmiştin. E, Türk e, mitolojisinden bahsederken toprak ve merkezle ilgili bir renk demiştik. Anımsarsanız e, dinleyen dinleyicilerimiz. Ming ve Çin hanedanı sırasında imparatorların rengi sarı. Evet. E, Hindistan'da Vahisya kastı diye bir kast var. E, bu kastın simgesi sarı renk. Aynı zamanda çiftçilerin rengi de sarı. Ve bahar festivallerinde ağırlıkla sarı renk giyiyorlar. Böyle hmm. o sarı ilerine İntiler, sarı sarı evet hatırlayabiliriz. Koyu bir sarı hmm. biraz turuncuya da kayan. E, Fransa'da 10. yüzyılda vatan hainlerinin kapıları sarıya boyanıyormuş. Hmm. Bunu hiç duymamıştım. Senin bahsettiğin bu nazi toplama kampları ve Yahudilere verilen sarı da anılıyor kaynakta. Aztek kültüründe ilginç e, sarı gıdayı temsil ediyormuş efendim. Hmm. Ee, niye çünkü temel besinleri mısır asteklerin. Evet. Patates nereden gelmiş değil mi Latin Amerika'dan? Ee, evet Güney Amerika'dan hani evet, evet. E, doğru. Patatesi işlemiş miydik? Yok, Mısır'ı işledik, değil mi kelime olarak Mısır'ı. Ee, Yunan kültüründe üzüntüyle bağdaşıyor sarı renk. Ee, Hristiyanlıkta açgözlülük simgesi aynı zamanda. Hmm. Ee, yani gerçekten bu insanların kafasının çok karışık olduğunu düşünüyorum ben Kerem ya. <gülüyor> i̇nsanların kafasını evet. Doğru diyorsun karışık. Bir yandan da bir şarkı arası verelim. Madem insanların kafası karışık bir böyle bir toparlasın. <gülüyor> <gülüyor> Neydi şarkımız? Efendim, Beatles'tan Yellow Submarine. In the town where I was born lived a man who sailed to sea and he of his life of submarine fun. we Çocuk şarkısıymış Şarkı. evet. <gülüyor> Sen tempo tutuyorsun. Sanki. Evet, tuttum. <gülüyor> Yasak mı? <gülüyor> Yo, değil. Acaba mikrofondan mı ya da açık gidiyor? olan radyo, açık radyoda. 94.9'da kalmasıyla Güreş'te devam ediyoruz efendim. Senin mi sözlüğün... denizaltı. denizaltı. Evet. Sarı denizaltı. Hikayesine bakma, gelişimine Yani bir çocuk şarkısı aslında basit ve e, sevilen bir şey olsun gibi bir yaklaşımda Paul McCartney'nin e, bestelediği bir şey. Öyle hmm. olduğunu biliyorum böyle. Efendim sarıya devam ediyoruz tabii. Etnoloji sözlüğü var. Yeni sözlüklerden bir tanesi elimde. Sedat Veys Örnek Bilgesu yayınlarından çıkmış. Orada sarı ırk başlığı altında biraz açıklamaya çalışmışlar kendileri efendim. Biraz derken haksızlık etmeyeyim açıklamış diyeyim. gibi oldu. Evet. Evet. <gülüyor> düzelttim fark ediyorsan. Evet, evet düzelttim <gülüyor> Çünkü çok önemli bir sözlük olduğunu biliyorum. Ee, insanların üç ana büyük ırk grubundan biridir. Hani sarı ırk. Grubu, sarı ırk. işte başlıca özellikleri de ilginç, ilginç buldum ben ama işte sarı tonlu deri, düz ve sert saç, koyu renk, çekik göz, sık rastlanılan işte moğol le lekesi deniyor. İşte bırak... Moğol lekesi mi? Evet. Bir çeşit leke olarak var demek ırkta. Hmm. Çıkık, elmacık kemikleri, yassı yüz, işte kökü çok basık burun az kıllı beden ve orta boy diye açıklamış ha, bayağı genelleme var demek evet. ha, burunda mesela falan hiç dikkat etmediğim bir şey ya da saçlarınız <gülüyor> sert olduğu evet. gibi e, e, hangi e, halklar giriyor dersek sarılık Sibiryalılar işte Kuzey Asya Moğolları Orta Asya Moğolları Güney Asya Moğolları Endonezyalılar işte Polonezyalılar Eskimo'lar ve Amerikan yerleri sarı ırka girer demiş yazmış. Ha eskimo'lar da giriyor. Evet yani o böyle işte o sınıfa giren işte ırka giren grubu işte sarı ırkta Amerikan yerlerinde dahil etmiş. Hmm, ...öyle, hani tamam. bu etnoloji sözünde hikaye bu... ...Çin ve Japonlar... ...girmiyor, bazen karıştırılıyor... bu ...şeyde yok... ...sıralama da yok, doğru Aslında mu? Aslında giriyor Çin ve Japonlar da yani bir yandan... ...belki işte Asya, Kuzey Asya... ...Moğolların içine mi soktu acaba? Ama yok alakası... ...yani evet. şöyle bir şey... sarılık deyince genellikle onları bir anımsıyoruz biz... ...biz Hı -hı. de genellemeye çok yatkınız çünkü... ...ama bu bahsettiğin... ...çok basık yüz... ...basık burun e, tanımına pek girmiyor aslında... ...sanki Çinliler, Japonlar... ...öbürleri giriyor ama... Evet. ...genellemeler hep tehlikeli de... ...evet ilgi çekici... Evet. ...buyrunuz... Evet, söz, ...etnoloji sözünde bunlar var efendim... ...bunlar var... Ee, o zaman ben e, internetten devam edeyim. Ee, hmm. Sarının da bitmeyeceği ve bir dördüncü programa kayacağı anlaşıldı. Ee, ben ısrarla <gülüyor> kereme yok sarı o kadar uzamaz <gülüyor> diyordum ama e, efendim e, internette muhtelif çeşitli bilgiler var sarı ile ilgili. E, Grafik Haber diye bir sitede e, elektromanyetik tayfın yeşille turuncu arasında yer alan ve dalga boyu 565 ile 590 e, nanometre olan bir renk olduğu bilgisi var ee, uzaktan görülebilir, görülebilir e, çok kolay görülebilir renklerden olduğu için e, özellikle e, trafik ışığı taksiler okul otobüsleri gibi şeylerde hmm. sarının çok kullanıldığından bahsediliyor bir yandan da geçicilik ifade etmesi söz konusu işte mesela araba kiralama firmalarının pek çoğunun logoları sarıymış yani alıyorsun kullanıp geri veriyorsun hmm. sarı ışık öyle hemen ondan kırmızıya ya da bir şey geçiyor Doğru evet ee, mesela banka logolarında hemen hemen hiç kullanılmaz sarı denmiş ee, bir tek bizim vakıf bank biraz evet sarı doğru diyorsun. evet bunun dışında o da bir devlet bankası mecburi olarak kullanıyorsun zaten gibi bir şey mi var bilmiyorum <gülüyor> E, bu geçiciliğine paralel olarak e, harekete geçirici, uyarıcı e, yana öne çıkıyor. Gene hep bunlar sözcük belki ama sarıda cidden bizim biraz kafamız e, karıştı. Çünkü sınıflayarak keremle sözcükleri indirgeyerek gene de bir şeyler çıkarıyorduk. Bazen 5 10 sözcük, bazen 20 sözcük. Yani burada belki 50 sözcük var. Evet, haklısın. Yani ihanetten cesarete hastalıktan neşeye alakasız. Ne yapacağız? Bilemiyorum. <gülüyor> bu böyle kalsın efendim. Biz e, e, razı olalım bu biz duruma. Biz hepsi söylüyoruz söz olarak. <gülüyor> çünkü hani bunları anlatmaya kalksak yani ifade etsek Sadır bayağı bir program olacak. Çok doğru. Hı -hı. Evet, umarım bunları bir gün yazılı bir şeye geçireceğiz. Öyle bir hayalimiz var Kerem'le. İnşallah. Ee, i̇nşallah efendim. Ee, sonra e, neşe veren çocuklarda öğrenmeyi hızlandırıcı, zihni harekete geçirici bir renk olarak kabul ediliyor psikolojik olarak. Hı -hı. Ee, sağlıkta da e, her ne kadar bir safra sarısı, midenin e, safra çıkarması gibi şeyler... Söz konusu olsa bile gene bunlarla tezat, sindirimi kolaylaştıran bir renk olduğu sarının kullanıldığı alanlarda sindirimin kolaylaştığına dair bilgiler var. E, sinir onarıcı bir özelliği olduğunu. Hemen ayva ayrıca. geldi aklıma öyle deyince diydem. E ayva. Efendim, sindirimi zor bir meyve. Zor tabii. Ya. Evet, evet doğru. <gülüyor> ayva. Ee, Hatta öyle. yerken böyle limon falan dökün falan deniliyor. Böyle öyle mi istemiyor musun? Sarıya sarı. Evet. Çok tamam. lezzetli olur. Gerçekten hiç denememiştim. Deneyebilirim. Ayvanın reçelini severim. İyi Öyle bir. Meze olarak da güzel bence. Limonlu Kabuğunu ayva. Kabuğunu soyuyorsun canım benim. İşte istiyor limonlu ya evet, limon hmm, ekliyorsun. Güzel ayva olması lazım. Bazı ayvaya da limon değil asit bile sıktan bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Sarıyor sarı. Zaten efendim fazlası acite ediciymiş böyle bir bilgiyi de hemen paylaşayım. Ayvanın mı? Yok sarının, <gülüyor> <gülüyor> sarının. Muhtelif bilgilere e, devam ediyorum efendim. E, Siyasi alana bakıldığında burada şeye geçtim. Gene Yalçın Ceylanoğlu'nun sitesinde güzel bilgiler var. Pek çok ülkede liberalizmin simgesiymiş sarı. Hmm. E, gene ilgi çekici bir bilgi. Sarı köpek demokrat diye bir ifade var. Hmm. E, hani bu şey vardı bir yellow dog contract vardı. Hmm. E, i̇mza atmayan. ...kontrata... ...burada da sarı köpek demokrat... ...sabit fikirli demokrata verilen isim... Hmm. ...şöyle... ...yani cumhuriyetçileri o kadar sevmiyor ki... ...ne olursa olsun ben... ...demokratlara oy vereceğim diyen kişiye... ...deniyor hmm. ama şundan geliyor... ...şimdi bu 19. yüzyıl sonu... ...20. yüzyıl başında özellikle... ...Güneyliler... E, Amerika için konuşuyoruz değil mi? Amerika için konuşuyoruz evet... Tamam. ...yani bir cumhuriyetçiye oy vermektense... ...sarı bir köpeğe oy vermeyi tercih ederim gibi bir yaklaşım söz konusu. <Gülüyor> evet. Tıpta sarı bayrağın karantina bayrağı olduğunu söylemiştik. Hatta Yellow Jack bilgisini geçen programda mı vermiştik? Yalnız söylemeyeyim. E, Amerika Birleşik Devletleri'nde efendim satılan kurşun kalemlerin yüzde yetmiş sarıymış. Bunu, bu çok ilginç bir şey. Ya. Ne, neden acaba? Ya ben e, dizilerde falan çok görüyorum. E, ya da filmlerde böyle bir sarı kurşun kalem ağırlığı var. Çok hatta işte yazısı sarı mı peki? Değil Yok ağır. canım bildiğin Beynikosun kurşun kalem. kalem yani. Evet ha. sarı. Sebebini bilmiyorum, onu bulamadım. Bilen varsa lütfen paylaşsın kaynağıyla rica ediyoruz. E, sporda sarı, biraz bahsetmiştik aslında spordan. Nesinden bahsettik sporda sarının? Efendim sarı kanarya var işte, ondan bahsettik. <gülüyor> Sen oraya bağlıyorsun, doğru. Ama sarı kanarya, sarı kart da geliyor bazen. Evet, doğru. Sarı kart var, burada uyarı anlamıyla bağdaşıyor. Amerikan futbolunda sarı bayrak penaltı demek oluyormuş efendim ee, araba yarışlarında da sarı bayrak dikkat işareti o sarı bayrağı çektikleri zaman hani arabalar böyle alertta duruyorlar sonra hmm. kalkacaklar ee, markalarda ilgimi çekti. Pek çok markada sarı kullanılmış. Ee, hatta markalarda renklerin ne anlama geldiği biz maviden Bankalarda bahsetmiştik. markalarda tercih edin ama markalarda? Evet. evet. E şöyle iyimserlik çağrıştırdığına dair bir e, bilgi okudum. E, dediğim gibi bu sarı da artık iyice kafası karışmış insanoğlunun. E, hani big kalemde, UHU'da işte... Meşhur hamburger markasında hmm. işte sandviç markası Subway, işte besel Caterpillar e, ayakkabılar, Ferrari'nin e, arka hmm. fon, e, fon oraya, rengi, rengi Renault'un ön hatta hmm. o işareti, Nikon, Ikea, e, U, U, UPS e, bu genellikle şey oluyor e, yani ya arka fon sapsarı oluyor ya Öndeki üst yazı bir de bu çok dikkat çekici hemen görülür olmasıyla bağdaştırılıyor gördüğüm İmsel kadarıyla. İmsel olma ile birlikte yani, satın alma eğilimlerini kuvvet, herhalde. Hiç bilmediğim e, Midas Araba Tamir Şirketi varmış. E, muhtemelen Amerika'da e, bilemiyorum ya da Amerika'da. Hikayesi ilginç şöyle bir sloganı var bu Midas Araba Tamir Şirketi'nin. Midas'ın dokunuşuna güvenin. Şimdi araba bir yerde kaldığında ya da bozulduğunda ya da onlara verildiğinde tamir ediyorlar ama şeyden geliyor. Midas Kral Midas vardı ya. Hmm. Biz onu eşek kulaklarıyla almıştık sanıyorum da bir de Midas'ın altınları vardır. Ee, her dokunduğu altın olur. İşte oraya bir gönderme var burada. Peki efendim, Bitti o mi? zaman tabii canım. Aa ne çok muhtelif karışık varmış. Evet, haftaya sarıyla devam edeceğiz. İyi haftalar efendim. İyi haftalar, hoşça kalın.